Şimdi devam ediyoruz. Az önce Hutbe-i girişinde okumuş olduğumuz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına hutbe irad ederken bir söze başlarken bir söz irad ederken okuduğu Hutbe-i o son bölümündeki okuduğumuz, size de zikretmiş olduğumuz şeylerin manası üzerinde tefekkür etmek çok önemli dersimize başlamadan önce onları bir daha tekrarlamak uygun olacak. Nebi Aleyhisselatü vesselam hutbe-i bu bölümünde diyor ki "Fe inna asdaqal hadisi kitabullah." Sözlerin en sadık olanı, en doğru olanı Allah'ın kitabıdır. Ve hayral hadi, hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem tutulacak olan, hidayete erdirecek olan bu yolların en hayırlısı da kimin yoldudur? De Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoldur. Yani Nebi aleyhissalatü vesselamın diğer hadislerde beyan ettiği üzere sizlere iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı tutunduğunuz sürece dalalete düşmeyeceksiniz, düşmezsiniz gibi hadisler bizlere dünyada tutunulması gereken üzerinde gayret sarfedilmesi gereken anlaşılması için vakit sarfedilmesi gereken en önemli iki kaynağın Kur'an ve Sünnet olduğunu gösteriyor. Sonra Nabi Aleyhissalatu vesselam diyor ki bu hutbenin girişinde Bu Hedi Hedi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Şerrü'l <gülüyor> umuri muhdesatuha. İşlerin en şerlisi, işlerin en çirkini, işlerin en kötüsü muhtefat. Sonradan ihdaz olunmuş, sonradan çıkarılmış, sonradan dine sokuşturulmaya çalışılmış şeylerdir. <gülüyor> Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Kulle muhtefetin bid'a. Ve her muhtes olmuş, din adına yapılan, sonradan yapılan şeyler bidattir. Ve kulle bid'atim her bid'at dalalet. Sapıklık, kötülüktür. Ve kulle dalâletin finnâr. Kademe kademe bakın. Her dalâlet de ateştedir. Yani Kur'an ve sünnetin bizlere öğrettiği, Kur'an ve sünnetin kaynak olup onun üzerine bina edilen her şey... İnsanı nereye götürür? Cennete götürür, saadete götürür, doğruya götürür. Bunu yani abdest hükmünden alarak namaz ahkamına, zekat, hac, kurban, bütün her tarafa ne yapabilirsiniz? Yayabilirsiniz. Buradan hareketle insan dinini anlamaya çalıştığı zaman, dininin usulünü, aslını buradan hareketle, bundan, bunu anlayarak bina ettiği zaman bu insan doğruya, hidayete ne yapmış olur? Aynı şekilde tevhid ve akidede de öyle. Ama bir insan önce taklit ederek, önce kulaktan duyma bilgilerle bir şeylere inanır. Bir şeylere inanır. Sonra o inandığı şeylere deliller aramaya çalışırsa onun sonu hüsran olur. Onun sonu hüsran olur. Yani en açık ve seçik örneklerden bir tanesi geçen arkadaşlarımız burada Bizatihi müşahede ettiler. Kur'an-ı Kerim okutan bir arkadaş vardı burada. Yurt dışından Suriye'den gelmiş bir kimseydi. Misafir olarak. Kur'an-ı Kerim okuduktan hemen sonra Sadakallahu'l-Azim diyordu. Tabi arkadaşlar hemen sordular niye Sadakallahu'l-Azim diyorsun. Şöyle bir cevap geldi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kul sadakallah'te ki Allah doğru söyledi. Fettabi'u millet millete İbrahim. İbrahim'in dinine, milletine ne yapın? Tabi olun, uyun. Yani bu yapmış olduğu amele önce bakmadı. Bununla alakalı Kur'an'da, sünnette delil var mı? Bu Kur'an okunduktan sonra böyle bir şey denmeli mi? Denilmemeli mi? Eğer varsa sahih mi, değil mi? ...hocalarından, şehirlerinden, atalarından... ...böyle bir ibadet gördüğü için... ...ne yaptı? Bunu uygulamaya devam etti. Çünkü bir asıl yok, usul yok. Selefi menhec yok. Nedir Selefi menhec, Selefi usul? Kur'an ve sünnet kaynaklı... ...ona dayandırarak... ...eğer onda delil varsa... ...bu delil mucibince uyarınca amel etmek. Önce amel edip... ...sonra onun... ...için deliller aramak değil... Yani sen birisini görüyorsun, birkaç kişi görüyorsun, sadakallahu lazim diyorlar. Sen diyorsun, evet güzel yani, Allah'ın ne doğru söyledi. Bununla her Kur'an okuduğunda, her Kur'an okuttuğunda amel etmeye çalışıyorsun. Delil olarak bir şey sorulduğunda, aklına Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet geliyor. Yani başka birisi de kalkıp der ki, o zaman, her yemek yedikten sonra da ne yapalım? Sadakallahu lazim diyelim. Her selamlaştıktan sonra, Kardeşim bize sadakallahu diye diyelim. Eğer bize birisi delil de sorarsa diyelim ki Allah'ta allah Teala ayette böyle buyuruyor. Aleyküm <gülüyor> selam aleyküm selamun aleyküm ya. Yani anlıyoruz ki burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hutbe-i hacide ve diğer birçok hadislerinde işaret ettiği, vurgu yaptığı husus eğer benimsenirse dini anlamada, dini tatbik etmede, dini yaşamada kul dinini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşanan İslam dini üzerine ne yapmaya çalışır? Bina etmeye çalışır. Bakarsa ki onun amelleri, onun amelleri, itikadı ve amelleri nedir? Saftır, arıdır. Sağlam dayanaklara, sağlam temellere oturmuştur. Bu konuyla ilgili hadis araştırır, bu konuyla ilgili ayet araştırır, bu konuyla alakalı ilim ehlinin bu hadislerle alakalı, bu ayetlerle alakalı tefsirine, ma manasına döner. Sonra amel eder. Ama diğer fırkalar, diğer gruplara baktığın zaman bütün hepsini bir araya toplayın. ve Tek bir kefeye koyun. Deminden de söylediğimiz gibi hepsi ne yapar? Önce bir şeyle amel eder. Sonra ona dediği gibi İlker abinin kılıf aramaya çalışır, delil aramaya çalışır. Çoğu zaman da getirip sunmuş oldukları deliller nedir? Konuyla alakalı deliller değildir. Umumi delillerdir. O konuyla alakası bile yoktur. Ama ne yapmışlardır? Delil olarak kendilerini avutmaya çalışmışlardır. Ama elhamdülillah yani bakın bu derslerde de sizlere birçok örnek verdik. Şeyh Hulusi'nin teymiyeden, diğer alimlerden, diğer ilmehlerinden. Ne diyorlar? Hüccet nedir? Sünnettir. Eğer delil sabitse, sünnet sahi olmuşsa, o artık bizim için ne olmuştur? Hüccet olmuştur. Artık ondan ne yaparız? Amel ederiz. Zira dikkat ederseniz bu namaz ile ilgili yapmış olduğumuz, hükümleriyle alakalı yapmış olduğumuz derslerde ne yapıyoruz? Delil neredeyse, delil neyi söylüyorsa oraya dönüyoruz. Kimi zaman bu delil Şafi'lerle oluyor. Kimi zaman bu delil Hanbeli'lerle oluyor. Kimi zaman bu delil Hanefi'lerle oluyor. Kimi zaman da Malik'ilerle oluyor. Ama önemli olan ne yapmak? O delil uyarınca amel etmek. Geçen hafta namaz ile ilgili tahiyyatü'l mescid ve namaz kılan kimsenin sütre ile alakalı bazı hususlara değindik. Bununla alakalı bazı tafsilatlara değindik. Yine yapılan bazı hatalardan bahsettik. Namazdan önce bizim maalesef Türkiye'de de birçok büyük camilerde yapılan, uygulanan kamet getirilmeden önce, namaza kamet gelmeden önce üç ihlas okunup El Fatiha diyerek cemaati bekletmeyi yönelik yapılan bidatlardan bahsettik. İlim ehlinden Cemalettin El Kasimi gibi, Dimeşki gibi yeni çağda yaşamış, yani yakın çağda yaşamış Bakın asırlarda yaşamış bazı ilim ehlinin sözlerini zikrettik. Sonra namaza kamet geldikten sonra nafile namaz kılınmayacağını zikrettik. Bununla ilgili delillere de yer verdik. Güneş doğdukta... E, fecir doğduktan sonra pardon sabah namazı vakti girdikten sonra Fecir doğduktan sonra sabah namazının iki rekat sünnetinin dışında ve bir sebebe bağlı olarak kılınan namazların dışında nafile namazının kılınmaması gerektiğini kılınmayacağını söyledik. Bu hafta ise değineceğimiz hususlar namaza giderken soğan, sarımsak yahut namaz kılan cemaate eziyet edecek, rahatsızlık verecek şeylerin yenilerek gidilmesi. İlk değineceğimiz husus mesele bu olacak. Maalesef yani bugün camilerde bunu çok müşahede ediyoruz, görüyoruz. Özellikle kış günlerinde yası namazının erken vakitlere geldiği dönemlerde insanlar yemeklerini yiyip, akşam yemeklerini yiyip camiye o şekilde gidiyorlar. Bakıyorsunuz ki sarımsak yiyen, soğan yiyen yahut işte bu iki meyveye, sebzeye benzeyen kokusu Müslümanlara eziyet verecek olan, namaz kılın eziyet verecek olan şeyler yani kimselerin camiye geldiğini ve inanın ağzından böyle gaz çıkardığı zaman da etrafındakilere rahatsızlık verdiğini görüyorsunuz, müşahede ediyorsunuz. Bu konuyla alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadisi var. Bunlardan bir tanesi İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in sahihlerinde rivayet etmiş olduğu bir hadis. İbn-i Ömer radıyallahu diyor ki, Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرٍ Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hayber savaşında şöyle buyurdu. مَنْ اَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَ Bu ağacın, bu bitkinin meyvesinden, ürününden kim yerse yani أثوم, sarımsak yani kastetinden sarımsak diyor. فَلَا يَقْرَبَنَّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا diyor ki Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldığımız mescidimize, camimize bu kimse ne yapmasın? Yaklaşmasın, gelmesin. Dersten sonra sorusu olan arkadaşlar... Sorusu olan arkadaşlar... Sorusu olan arkadaşlar... Akıllarını tutsun. Konuyla alakalı... Onu söyleyeceğiz. Dersten sonra... yani Konuyla alakalı ya... Konuyla alakasız olan sorularınızı dersin sonuna bekletirseniz, aklınızda tutar ya... Bir köşeye not alırsanız... O sorularınızın cevabını inşallah dersin sonunda bulacaksınız. Konu bütününün açısından... Dinleyen kardeşlerimizin olayı takip etme açısından uygun olan bu. Yine Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu'nun rivayetinde ki bu hadis ise Bukhari'nin sahihinde rivayet ettiği bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ''Men ekele, thû men ev baselen, fel ya'tezilnâ'' ''Kim sarımsak ya da basal, soğan yerse, bizden uzaklaşsın.'' diyor. Bir rivayette de, ki aynı rivayette ''Ev kâle fel ya'tezil mescidene'' ''Camimizden uzaklaşsın.'' Bu rivayetlerden dolayı ilim ehli diyor ki sadece camiler değil, İnsanların, Müslümanların toplanıp bir arada düğünler gibi, sohbetler gibi, ders halkaları gibi, meclislere de gidilmesinin hoş olmadığını söylüyorlar. Buna kıyas ediyorlar. Diyor ki hatta rivayette, Ne yapsın bu adam? Evinde otursun. Yani gelmesin, evinden çıkmasın. Yani bazen insanlar görüyorsun sarımsak soğan yiyor. Namaza gelmek için, namaza gelmek için ne yapıyor? Aşırı bir gayret. Sarımsak soğan yemediği zaman bakıyorsun ki ayrı bir bahaneler oluyor yani namaza gitmemek için. Şeytanın oyunu bu da aslında. Bu şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan birçok rivayet var. Diğer bir rivayette Müslim'in rivayetinde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ve Yemiş olduğu sarımsağın kokusuyla bize ne yapmasın bu kimse? Eziyet etmesin. Tabii ilim ehli sarımsak ve soğana başka şeyleri kıyas ediyorlar. Mesela turp gibi, mesela tırasa gibi hususları da bu sebzelerden Bunları kıyas ediyorlar. Tabi yani bunların yağda pişirilip e, kokusunun çıktığı çıkarıldığı sebzeler kastedilmiyor. Çiğ olarak yenen. Ve insanın ağzında kokuya sebep olanları kastediyor. Ve bu sebzelere kıyasen ilim ehli bunun üzerinde çok duruyor. Sigara. Yani sigara kokusu da diyorlar ki bu sarımsak ve fırasa yahut sarımsak ya da soğanın kokusundan diyorlar. Daha nedir? Kötüdür. Daha kötüdür. Ve namaza gelen insanlara bayağı bir ne yapar? Eziyet verir, rahatsızlık verir. Bundan dolayı İlmehli diyor ki, zaten sigara içmek haram. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, وَيُحِلُّ لَهُمُ ve وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ O tayyip olan, güzel olan şeyleri müminlere ne yapar? Helal kılar. Peygamber'den bahsediyor. Ve habis olan, kötü olan, pis olan, çirkin olan şeyleri de ne var Haram kılar. Yani aklı başında insaf sahibi. Kime sorarsanız sorun, sigaranın habis, Arapçadaki o habis ifadesinin hak eden bir türden madde olduğunu herkes ne yapıyor? Yani herkes bu manada kabul ediyor. İnsanlar يسألونك ماذا onlara ne helal kılınmış. Deki diyor de kul uhilla size tayyib olan güzel olan şeyler ne yapılmıştır Helal kılınmıştır. Bu manada dediğimiz gibi yani sigara ve sigaraya benzeyen nargile ve otta bu tarzda olan şeyler yenilip kullanılıp eee mesle yaklaşılması caiz değildir. Evet. Şimdi namaza kamet getirilirken işlenilen hatalara değinelim. Genelde fıkıh kitaplarını okuyan insanlar fıkıh kitaplarında zikredilen şu hadiste karşılaşabiliyorlar. Hadiste men ezzene fe yuqim. Ezanı okuyan ne yapar? Kamedi getirir. Yani ezan okuyan kamet getirsin manasında da alıklayanlar var. Bunun bir tezahürü olarak da bakıyorsunuz ki yani müezzin Ezan okumuş, geç kalmış. Yahut adam dışarıda telefonla konuşuyor, yahut bir işi çıkmış, o orada meşgul olmuş, namazını uzatmış. Ama cemaat bekliyor, kamet getirilmesi lazım. Kimse ne yapmıyor? Kamet getirmiyor. Neden? Çünkü ezan okuyan ne yapar? Kameti getirir. Hadisinden dolayı. Halbuki bu hadis nedir arkadaşlar? Zayıf bir hadis bu hadis zayıf bir hadistir. Özellikle Arap toplumlarında, Arap aleminde hadis ilmiyle iştigali az olan insanlar da bu hadisi çokça duyabilirsiniz. Ezanı okuyan ne yapsın? kamedi getirsin. Ama sayı olan, ezan okuyan kimsenin dışında başka bir kimse kamet ne yapabilir? Getirebilir. Kamet getirirken bazılarının yürüdüğünü görüyorsunuz. Yürüyerek kamet getiriyor. Arka saftan başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Öne doğru yürümeye başlıyor. Ee, diyor ki, İmam Ahmet'in oğlu Abdullah, diyor babama sordum. Er-Racul yemşi yani, fil Kamet getirirken bir insanın yürümesi hakkında ne düşünüyorsun, ne dersin? Kale, ehabbu ileyye an yuqima mekânehu. Diyor ki, yerinde durduğu yerden kamet getirmesi diyor daha doğrudur. Bana daha sevimlidir. Çünkü e, ne bir ilan namaza başlanılacağının verildiği bir ilan, bir haber. Onun için o bulunduğu yerde insanlara bu haberin verilmesinin uygun ol olacağını söylüyor İmam Ahmet İbn Hanbel. Bu da kametle alakalı yapılan hatalardan bazıları. imamlar cihetinden yapılan hatalar var. Kad gâmeti salâh dendiğinde, İmam yapıyor hemen Allahu Ekber diye tekbir getiriyor. Halbuki hani dersin girişinde, sohbetin girişinde bir girizgah, bir mukaddime yaptık ya, önce delil dedik, sonra amel. Az sonra zikredeceğiz. Deliller bize neyi ifade ediyor diyor. Kamet getirilip bittikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem safları tefakkut ediyor. Safları kontrol ettiriyor. Cemaatle konuşuyor. Safların düzeltilmesi için. Ondan sonra namaza duruyor. Aynı şekilde Ömer İbni Hattab'ın da saflar arasında safların düzeltilmesi için Hatta Osman Radıyallahu Anhu'dan da bu rivayet ediliyor. Şahıslar, kişiler görevlendirdiği, onlara saklar tamamlandı mı diye sorduktan sonra namaza başladığı bizlere ne olmuş? Nakl olmuş. Yani imamların bu yapmış olduğu telaş ve aceleye gerek hacet yok. Kamet getirilsin, kamet bitsin, safları kontrol etsin, sakların düzgün olduğunu görüp duyduktan sonra ne yapsın, tekbir getirsin. Bazı imamlar da kameti bölüyorlar. Yani, müezzin eşhedü en la ilahe illallah diyor. İmam başlıyor. Cep telefonlarımızı kapatalım. <gülüyor> müezzin onu bekliyor. Bu da doğru bir şey değil yani. yani artık onu şey ibadete başlamışsın. Orada devam edeceksin. Kamet bittikten sonra yani düşünen bir hata diğer bir hatayı gerek getiriyor. Şimdi i̇mamın fıkhi Anlaşına göre kâhmet-i sıra dendiği zaman tekbir getirmesi lazım. Gecikirse işte ona göre mekruh olacak. Ama yapması gereken bazı uyarılar var. O uyarıları da yap yapmak istiyor. Namazda cep telefonu çalacak veya saflar bozuk. Bu ne yapıyor? Başka bir hata ortaya çıkıyor. M müezzin kâhmeti kesip bekliyor. İmam konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Sonra ne yapıyorlar? Kâhmet'e devam ediyorlar. Neden kaynaklanıyor bu? Yani delil ne diyor, hadis ne diyor diye bakılmadığından dolayı kaynaklanıyor. Az önce zikrettiğimiz ve biraz sonra zikredeceğimiz deliller okunmuş, tatbik edilmiş olsaydı... ...bu hatalara, peş peşe yapılan bu hatalara ne yapılmazdı? Düşülmezdi. Yapılan başka bir husus cemaatle kılınan namazlarda safların ne yapılmaması? Tamamlanmaması. Saflardaki boşluğun doldurulmaması... Sapların böyle tek bir çizgi gibi dümdüz yapılmaması. Bunların hepsi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Vesselam hadislerde zikrettiği ve şiddetle nehyettiği yasaklar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Cabir i̇bn Semur'a rivayet ediyor. Bu hadisi Sahih Müslim'de bu hadisi rivayet olmuş ayrıca Cabir'den. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam. "Ala tasfuna kama tasifu al-malaikatu 'inda Melaikenin, Meleklerin, meleklerin Rableri katında saf durdukları gibi sizler de saf olmuyor musunuz? Olmaz mısınız? "Fe kulna ya Rasulallah, ve keyfe tasifu al-malaikatu 'inda Rabbihâ?" Sahabeler hemen soruyor, merak ediyor. Melekler Allah katında nasıl saf saf duruyorlar? Diyor ki Aleyhissalatu vesselam, "Yutimmu nes El-Evvele fel-Evvele. ne yapıyorlar? Tamamlıyorlar. Yani önce birinci saf, sonra Hı. ikinci saf. Ve yeterasune fissufuf. Ve saflarda her safta ne yapıyorlar? Birbirlerine kenetleniyorlar. Buradan da anlaşılıyor ki yine yapılan bir hata. Müezzin mahfili denen bir şey var bizde. Müezzin arkada oturuyor. Yanına birkaç kişiyi çağırıyor. Önde cemaat bir saf ya da iki saf tutmuş. Arada 20-30 metre mesafe var. Oradan ne yapıyorlar? İmama uyuyorlar. Şeyh Albani'nin az sonra sözünü nakledeceğiz. Diyor ki Namazda safları düzeltmek Safları doldurmak Vaciptir diyor. Bu hadisler bize bunu gösteriyor diyor. Yani bu tarz ameller yapan, fiillerde bulunan kimseler ne yapıyorlar? Böyle bir vacibi terk etmiş oluyorlar. Böyle bir vacibi terk etmiş oluyorlar Şeyh Albaniye'ye göre. Hatta Şeyh Huluslam İbn-i Rahimahullah diyor ki Şayet diyor mescit saflarla dolar ve insanlar diyor mescidin dışında saf tutarlarsa ve saflar da peş peşe ardı tutu, yani yapılmışsa eğer, ve insanlar da artık mescidin dışında dolduktan sonra, yollarda, çarşıda, pazarda namaza dururlarsa, ve saflar peş peşe birbirine ittisal etmiş, birbirine peş peşe gelmiş bağlıysa, sahhat salatuhum diyor, namazları sahihdir. Ve amma izâ saffû ve beynehum ve beyne saffil âkâr <gülüyor> tarîk yemşin fi. ama... Diyor, insanların geçti insanlar öyle bir yerde safa duruyorlar ki önlerinde yol var. İnsanlar oradan yürüyüp geçiyorlar. Arada ne var? Yol var. Onun önünde imama uyan cemaat var. Arada böyle bir yol var. Diyor ki "Lem tasih salatuhum fi azhar qouli iki görüşünden en zahir olanına göre diyor, nedir? Namazları sahih değildir. Şeyhül İslami teminin görüşü bu. Evet. Yani buna muhalif fetvalar var. Diyorlar ki şahit. İmamı görüyorsan ya imama uyanı görüyorsan ve tek başına değilsen zafta böyle hani namaza duyun zaman mekrutur ama namazın diyorlar nedir sahiptir böyle bir görüş de var ama Sheikh ul Islam Ibn Taimiyye'nin Namazın bahtil oldu. Ve kedailek eza kana beyne huma beyne sufufi hayatun bihiyethullah yaroun sufuf, walaqin yismau ntekbir <gülüyor> min ghairi hajj. Aynı şekilde diyor. Öndeki saf ile aralarında bir duvar var, it var ise duvar var. Bu duvarın arkasından imamın sesini duyuyorlar ama burada namaz kılmalarına bir ihtiyaç, hacet yok. Yani ön taraftaki duvarın arkasındaki cemaatte gidip uyuma imkanları var. Ama ne yapmışlar? Burası daha rahat diyerek kılıyorlarsa diyor, fe innehu la tasihhu salatuhun fil azhar. Aynı şekilde zahir olan, gözüken delillerden anlaşılana göre diyor, onların namazları da nedir? Fatıldır diyor, sahih olmamıştır. Demek ilim elinden böyle görüş sahibi olan alimler de var. Dikkat etmek lazım. Yani bu konuda e, tehaun etmemek, gevşek davranmamak lazım. Aynı şekilde terk edilen safların tamamlanması hususunda terk edilen ve yapılan bir hata, namaz kılan kimselerin, safta duran kimselerin sağ ve sol yanındaki insanlarla ayak ayağa, Omuz omuza ne yapmamış olması? Temas etmemiş olması. Yani bakıyorsun ki adam burada namazda durmuş. Arada bir boşluk var. 20 santim. Öbür tarafta bir boşluk var. 20 santim. Arası boş. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Enes i̇bn Malik rivayet ediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Saplarınızı düzeltin. فَاِنِّي اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ zahri. Sizlere diyor arkamdan ben ne yapıyorum? Görüyorum. Peygamber Aleyhisselamın Vesselam'ın hususiyetlerinden bir tanesi bu. Ona has kılınmış şeylerden bir tanesi. Namaza durduğu zaman arkayı ne yapıyor? Görüyor Allah falan ona arkayı gösteriyor. قَالَ <gülüyor> اَنَسُ Diyor ki Enes, hadisinin rahmeti. وَكَانَ <gülüyor> اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ Bizlerden birisi diyor. Yanındaki kimseye ne yapardı? omuzunu yaşlardı dayardı. kısmsık. Ve kademehu bi kademihi ve ayaklarını ne vardı? Sağına soluna yapıştırıldı. Ve bir rivayet başka bir rivayette Enes diyor ki: "Ala raitu ahadana yulziqu mankibehu bi mankib sahibih, wa kademihi." Aynı rivayet rivayetin devamında diyor ki: "Walau zehabta taf'alu zalika al saat bugün Enes kendi döneminden bahsediyor. Diyor, bakın peygamberden sonra biliyorsunuz Enes radıyallahu anh peygamberin doğasında mazhar olmuş bir sahabe. Uzun, yaşa uzun yaşamış. Ve çokça çoluk çocuğu olmuş. Ve malmülk sahibi olmuş bir sahabe. Peygamberimizin doğası var onunla ilgili. Peygamberimize o kadar yakın bir dönemde yaşamış olmasına rağmen bu sünnetin yapılmasıyla, ihya edilmesiyle alakalı diyor ki diyor şayet bu sünneti bugün yaparsan eğer, kendi döneminden bahsediyor. لَتَرَىٰ أَحَدَهُمْ كَاَنَّهُ keennehu bıglun şımus hırçın neye benzer? katıra benzer. Yani şahit diyor, safta diyor. Bu sünneti uygulamaya çalışsan sağındaki, solundaki insanların hırçın, katırlar gibi ne yaptığını görürsün? Rahatsız olduğunu görürsün. Yani Enes radıyallahu anh bunu kaç? Yüzyıl önce söylemiş. 13-14 asır önce, 13 asır önce söylemiş. Onun döneminde o öyle, Bakın. Şu anda da bu sünneti biraz yapma. Adama ayağını koyuyorsun o kaçırıyor. Koyuyorsun kaçırıyor. Koyuyorsun kaçırıyor. Tabii İdimeh'le burada şunu da yani zikrediyor. Bu sünnet insanlara öğretilmeden, anlatılmadan beyan edilmeden ne yapılmaz? Yapılmaz. yapılmaz. Yani adama baktın ayağını koyuyorsun kaçırıyor da artık adamı zorlama. Yakalanmaç oynamayın namazda yani. Bazıları var ya yakalanmaç kardeşim. Adam ayağıyla o götürüyor, geliyor. bırak adamı tamam mı? Yani yani bu bunu yapacağım diye ara fitne girmesin. Araya. Önce bunu ne yapmak lazım? Açıklamak lazım. Bu şehir bunu i Yesar el-Ansari an Enes. Enes'ten rivayet ediyor bu şehir. Ennehu lemme kadime el-Medine diyor. Medine'ye geldiğinde Enes. Fe kile lehu ma ankarte mundhu minna mundhu yevmin ahitte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. diyor. Bugün diyor bizde gördüğün ve Nebi ve vesselam da gördün ve bizde görmediğin ve bizim yaptığımız şeylerden inkar ettiğin neler var hayatımızı yani ibadetlerimizde Ne görüyorsun? Biz yanlış üzerindeyiz. Diyor ki Ma ankaru illa annakum la tuqimun Sizlerden diyor saplarınızı ikame etmediğinizi, saplarınızı düzgün tutmadığınızı görüyorum. Bunu diyor ne yapıyorum? İnkar ediyorum. Bunu size sizin yaptığınız bir münker olarak görüyorum. Diyor Enes Radıyallahu Anh. şimdiki sapları acaba görseydi değil mi becerirdi İbn Hazer bu konuyla alakalı Enes'in bu tepkisiyle alakalı Radiyallahu anh'ın tepkisiyle alakalı şu tahlike düşüyor diyor ki ve afa deha tasrih Enes'in diyor bu şerhi bu açıklaması enel fi'l el mezkur kana fi zamanin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani ayakların ayaklara bitişmesi, omuzların omuzlara bitişmesi Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde yapılan bir eylemdi, bir fiildi. Ve bihâdâ yetimul ihticacu bi'alâ ve yâni'l murâd ikameti saf ve tesviyeti'yi. Ancak bu yapılarak saflar ne yapmış olur diyor? Safların düz olduğu ve tesviye yapılıp dümdüz yapıldığına dair delil söyleyenlerin delili ne yapılır? Kabul edilir. Delil olarak burada kullanılır bu. Bazı ilim diyor ki saflar ancak bu şekilde, bu halde ...kurulur, yapılırsa... ...o zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...ashabına saplanır, düzeltin ifadesi ne yapılmış olur? Yerine... ...gelmiş olur. Ama... ...saplar ip gibi ama arada ne var? Boşluk var. Ayaklar birbirine değmiyor. Omuzlar birbirine değmiyor. O zaman ne olmaz? Saflar... ...tam anlamıyla... ...düzelmiş ve düz bir şekilde yapılmış... ...olmaz... Normal i̇bn Beşir rivayetinde de dizler ziyadesi var. Yani dizler de birbirine ne vardı değerdi. Deminden de dediğimiz gibi yani namazla ayaklarımız birbirine değdireceğiz. Sıkı sıkı duracağız. Ama yani bunu yaparken de namazın huşusunu da kaybetmeyeceğiz. Bazıları var. Yani bütün namaz boyunca ayakları birbirine değdirmekle, dizleri birbirine değdirmekle, omuzları birbirine değdirmekle uğraşırken ha, namazın huşusunu kaybediyor. O da iyi yani. Çok da ifrata kaçılmamalı. Yani sımsıkı duracağız. Tekbir getirdikten sonra, namaza başladıktan sonra artık namazdan meşgul olacağız. Aramızdaki açıklığa ne yapmayacağız? İzin vermeyeceğiz. Ama aynı zamanda bu konuda böyle bununla uğraşıp da namazımızın huşusunu kaçırmayacağız. Dediğim gibi Şeyhül Albani Rahimahullah, bu Numan İbnü'l-Beşir rivayetinde Aleyhisselam diyor ki: "Akimus sufufa thalasan." Sahabeler diyor: "Akimus sufuf, akimus sufuf, akimus sufuf." "Saflarınızı düzeltin, saflarınızı düzeltin, saflarınızı düzeltin." "Vallahi la tuqimun nasufufakum aw la yuhalifnallahu beyne kulubikum." "Leyuhalifennallahu ayne kulubikum." Ya saflarınızı düzeltirsiniz, ya da diyor ah Allah kalplerinizi ne yapar? ölük boçuk yeter birbirimize birbirine birbirinden ayrı hale getirir hatta şey kalbaninin de güzel bir şeyi var zannedesem şey kalbani hatırladığım kadarıyla bugün diyor yani psikolojinin değindiği bir şey bu <gülüyor> husus iklafı zahir yani insanların dış davranışları da yaşanan ihtilaf, ayrılık Farklılık bu manada. Herkesin ayrı bir şey yapması neye sebep açar? Khilaf fil batın. Kalplerdeki ihtilafa. Onun için Aleyhisselatü Vesselam bir seferde sahabelerin böyle ayrı ayrı bölük, bölük bölük yere gittiğini görüp birbirinden uzaklaşıp herkesin kendi başında bir yerde konakladığını görünce onları uyarıyor Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şekilde yani namazda kenetlendiğin zaman bu neyin alameti? Batında da, içinde de, itikadında da, düşüncelerinde de aynı görüşe sahip olmanın, birbirini sevmenin, birbirine karşı, birbirlerine karşı Müslümanların hoşgörülü olmasının bir sebebi. Ama mesafeler uzaklaştıkça, bu manada farklılıklar arttıkça, katteki, içerideki, beyindeki farklılıklar da ne yapıyor? Artıyor. Bu şekilde. Şekal Bani Rahim Allah diyor ki, bu hadisten sonra, bu hadiste diyor, bir çok fayda var. Önemli faydeler var. Birincisi diyor, vucubu ikamet sufuf ve tesviyetiha ve taras Sapları düzeltmenin, boşluklara doldurmanın vacip olduğunun delili var. Çünkü diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu emrediyor. Vel aslu fihi el vucub Emir sıgalarında aslı olan nedir peygamberin yapın dediği zaman vacip oldunur. İlla karine. Ancak bunun vacip olmadığını bize gösteren bir delil. Karine ipucu olursa o esnada ne yaparız? Biz onu vaciplikten düşürürüz. Nereye düşer? Sünnet. Sünnete düşer. Müstahap olmaya düşer. Kemah ve fil usul. Usul ilminde olduğu gibi diyor. Usul ilminde de bu zikrediliyor. Vacipte aslon. El aslu ne diyor? İlim hani El aslu fil emr. El vücub. Emir kısıyıklarında aslı olan o emrin yapılması gerekliliği vacip olduğudur. Hani Dedi ki, biricce ayı hilali geldiğinde sizden birisi de kurban kesmek istiyorsa saçından tırnağından almasın. Onları kısaltmasın. Burada ne var? Nehi var, yasak var. Burada aslovan nedir? Haramdır. Bunu yapma. Onun için ilim elde ediyor, bu haramdır. Evet. İkinci husus. Diyor ki, saflardaki diyor düzgünlük ancak omuzların omuzlara, ayakların ayaklara yapıştırılmasıyla tam olur. Burada Şeyh Albani rahimehullah çok ilginç bir şeye değiniyor. Diyor ki: "Ve minel mu'sif en hadhihi sunnetu min et qattaha Bu sünnet maalesef Müslümanlar tarafından terk edilmiş. Bu sünneti uygulama konusunda Müslümanlar gevşek davranmıştır maalesef diyor. "Bel azahuha hatta" diyor. Ne yapmışlar bu sünneti? kaybetmişler, zayi etmişler. İllal qalīl minhum azınlık bir grup hariç. Fe innī lam erahā 'inda ta'ifetin minhum illā ehl el hadis. Hadis ehli dışında kimsenin bu sünnete dikkat ettiğini görmedim diyor. Fe innī ra'aytuhum fī Mekke sene 1368. Mekke'de 1368 yılında diyor. Her şey Halbani Mekke'ye gitmiş. 1368 yılında. Şu an Hicri kaç hangi yıldayız hatırlayanız bileniniz var mı? 1400 1432. 1432 68'den bahsediyor. Yaklaşık olarak 64 sene olmuş. 64 sene öncesinden bahsediyor. Diyor ki ben diyor Mekke'de gördüm ki bu helalisi hariseyn <gülüyor> ale't emesuki biha bu sünnete karşı tutumlarını, bağlılıklarını gördüm. Ke Mustafa aleyhissalatu vesselam. Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın diğer sünnetlerine olan bağlılıkları hususunda gördüğüm hırslarını burada da gördüm diyor. Bi hilafi gayrihim min etba'il mazahib el dört mezhebe uyan dört mezhep konusunda böyle e, tabi olma konusunda asıl olarak mezhepleri alanlar hariç onların diyor çoğunu bu sünneti terk ederken gördüm, terk ederken buldum diyor. Hatta diyor, maalesef, vel innehum tetâba'u alâ hecrihâ. Hatta diyor, onların hepsi, bu sünnetin terki konusunda ne yaptılar? Birbirlerine uydular. Ve irâd ânhâ. Bu sünnetten yüz çevirdiler. Zâlike li'enne ekthere mezâhebihim. Çünkü diyor, mezheplerin çoğunda, mezhep kitaplarının çoğunda, ne deniyor? Nassat ala enne sünne fil qiyâm, ettefrîcu beynel kademeyn bi kadri erba'a sâbi'a. Çünkü fıkıh kitaplarının çoğunda, İnsan namaza durduğu zaman, Allahu Ekber dediği zaman iki ayağın arasındaki mesafenin dört parmak, dört parmak olacağını söylüyorlar. Delil? Yok. Yok. Hani nerede? Yok. Fein zâde kerih ve akurih Eğer dört parmaktan fazla açarsa ayaklarını ne diyor fıkıh kitaplarının bazılarında? Mekruh olmuştur. Kemaca'a mufassran fil fıkh al mezahibil erba'a. Kaynak da veriyor. Dört mezhep alakalı yazılmış, dört mezhep fıkhi alakalı yazılmış. Kitabın birinci cildinin 27. sayfasında dönebilirsiniz. Diyor ki Şeyh'ül Albani: "Ve't takdiru'l mezkur la asla lehu fi's sünne." Böyle 4 parmak olarak belirlenmiş miktar sünnette aslı olmayan bir miktardır. "Ve inne ma huwa mujarradu ra'yi." bir nedir bu? Görüştür. Ra'yi. Ve لو صح لوجب تقيده بالامام والمنفرد. Şimdi şey Galbani çürütüyor bunu. Diyor ki bu diyor bir kere yarhamukallah. Asl la aslahu sünnette asla olmayan bir nedir? Görüştür. İkincisi diyor ki sahih olduğunu varsaysak bile. Sahih olduğunu kabul etsek bile az önce okumuş olduğumuz hadislerden dolayı diyor bunu neyle kayıtlı kılarız? İmam için veyahut tek başına namaz kılan evinde namaz kılan kimse için kayıtlı kılarız ama cemaate geldiğin zaman diyor bunu söyleme niye söyleme çünkü bunu söylersen eğer az önce zikredilen sünneti ne yapacaksın sen zahi edeceksin tatbik edemeyeceksin uygulayamayacaksın herkes dört parmak yaptıktan sonra ne olacak bu sefer kimse ne birbirinin omuzlarını değdirebilecek ne bir ayaklarını değdirebilecek arada boşluklar olmaya başlayacak evet diyor ki uhi bu bil Müslümanlın ve metal Buradan diyor Müslümanlara ve cami imamlarına sesleniyor ve onları şu Sünneti, şu bu Sünneti tatbik etmeye teşvik ediyorum, davet ediyorum diyor. Burada Şekalbani rahimallah yoksa diyor bu tehditten kimse kendini ne yapamaz, kurtaramaz. Nedir o tehdit? Allah Teala'nın kulların kalplerine ne yapması, fitne sokması, ayırması? Neyin sebebi olarak? Saflardaki boşluğun, safların düzeltilmemesinin bir sebebi olarak. Niye hesapların düzenlenmemesinde veyahut da safların düzenlenmemesinde, tam olarak yapılmamasında, aradaki boşlukların doldurulmasında ne gibi mahzurlar var? Birçok mahzur var. Bunlardan bir tanesi de bu boşluklara ne yapması? Şeytanın girmiş olması, şeytanın girecek olması. Nebiy aleyhissalatü vesselam diyor ki, اَقِيمُ الصُّفُوفُ وَحَاذُوا beynel الْمَنَاكِبُ Sapları ne yapın ikame edin, düzeltin. Omuzlarınızı aynı hizada tutun. Veseddül halal, veseddül halal. Boşlukları doldurun. Ve la tezeru furujatin Şeytana boşluk bırakmayın, bırakmayın diyor Şeytana boşluk bırakmayın. Men vasala saffan vasalahu Allah. Kim bir safı tamamlarsa, namazdaki safı tamamlarsa Allah ne yapar? Allahu Teala onu vasıl eder rahmetine vasıla eder, rahmetine ulaştırır. Ve men kata'a saffen, kim bir safı koparır, keserse, oraya gitmez, orayı tamamlamazsa, kata'a hullah, Allah onun haber rahmetinden keser, diyor. Hadis-i Bu hadis Ebu Davud Sünem'in de rivayet etmiş. İbn-i Hüzeyme rivayet etmiş. Ve hakim aynı şekilde rivayet etmiş. Evet. Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki فَالْحَقُّ اَنَّ seddel الْفُرْجَةِ وَاجِبُنْ ma اَمْكَنْ Mümkün olduğu sürece saflardaki boşluğu doldurmak diyor vaciptir. Yani bu hadislerden sonra kalkıp diyor, ne, ne diyemeyiz? Sünnettir diyemeyiz. Allah Resulullah Aleyhisselam. Kim bir safı tamamlarsa Allah onu tamamlar. Tamama erdirir, rahmetine erdirir. Kim bir safı koparır keserse Allah onu rahmetinden keser. İfadesi diyor. Bunun vacip olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor o. Aynı şekilde bu boşluk yapıldığı zaman, bırakıldığı zaman şeytan gire gelecektir gir, dedik. Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın emrine muhalefet var. Sapların düzeltilmesi ile alakalı. Ve yine dedi ki bu neye sebep olacak? İhtilafa sebep olacak. Neredeki ihtilafı? Kalplerdeki ihtilafı, ayrılığa sebep olacak. Aynı şekilde Nebi Aleyhisselatü vesselam diyor ki: "İnna Allah ve meleketuhu yusalluna alallazina yusalluna's sufuf" Allah melekleri safları tamamlayan kimselere ne yapar? Sena eder, salat getirir, sena eder, över. Bu hadis Müsnet Ahmet'te. rivayet olmuş bir hadis. Yani bir fazilet var. Safları tamamlamanın faziletini görüyor musunuz arkadaşlar? Yani böyle gevşek davranılacak bir husus değil. Hani biz bazen değiniyoruz ya namazlarda neden huşu alınmıyor? Namazlarda neden bir tat yok? Birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi de bu. Yani bir yerden bir şey kaçırıyormuşçasına imam namaza öyle başlıyor. Saflar yamuk yubuk, aralar boşluk. Bir saf tamamlanmış, bir saf orada, bir saf burada. Bunların hepsi namaza ne var? Tesir eder. Evet. Diyor ki Hanefi alimlerden İbnü'l-Humam İbn Hammam fetül adlı bir kitap var, fıkıh kitabı. Diyor ki: "Bi hada yu'lem dâhilin fi Namaza dur durduğunda diyor yanına gelip o boşluğu doldurmak için o boşluğu dolduran adama adamdan hoşlanmayan kimsenin diyor cehaleti bu hadislerden ortaya çıkıyor. Bazıları var yani ...arkada saf tutulmuş, önde boş yer var. Oraya girmeye çalışıyorsun, adam... ...sanki oraya beton atmışlar adamı, oynamıyor, kıpırdamıyor hiç. E biraz sağa doğru git, yok. Halbuki namazdan alabilirsin, biraz sağa, biraz sola... ...öndeki saf boşsa, o öndeki safa... ...doldurmak için yürüyebilirsin. Ama adam tekbir getiriyor ya, tamam artık yani. Cep telefonu orada gazona gibi çalıyor... ...elini sokup kapatmıyor. Yanında boşluk var. Sağa sola kaysa, oraya bir kişi daha girecek yok. Gitmesi lazım Çünkü namazda ne dedik? Şey kalban ne diyor? Vacip diyor. Ve yazın en feshe le riya. diyor bunun riya olduğunu da neler diyor. Yani, yani şimdi riya olur adama atacağız Bir Sebebi أنه يتحرك لأجله. Çünkü namaza sonradan gelen adam için namazda hareket edecek namazdaki hareketi baş, namaz dışından gelen bir adam için yaptığı için diyor bu riyadır. Ve zalike iyanetun li ala idrakil Halbuki diyor bu bu fazilete erebilmek için kardeşine yaptığı bir yardımdır. Ve ikametu lisaddil furuacat el ma'mur biha Ve diyor saftaki boşlukları doldurmayı emreden hadisi yerine getirmektir bu diyor. Ve el ahadisu fi hadha Bu konuda hadisler meşhurdur. Yani Hanefi alimler de bunu söylüyor. Ama dediğiniz gibi yani maalesef, geçen de arkadaşlara Maalesef camilerde imamlarımız, müftülükler vatandaşa namaz kılmayı öğretmekle, namazın adabını, ahkamını öğretmekle meşgul olmak yerine neyle uğraşıyorlar? İşte ağaç dikmeyi öğretmek, sokaklara tükürmemekin gerekliliği, ağaç haftası, orman haftası ona benzer ilginç ilginç komik komik şeyler. Ya bu insanlar camiye gelmiş. Cumadan cumaya gelenler var, bayramdan bayrama gelenler var. Şu insanlara oturtun. Namaza tekbirden itibaren Hanefi fıkhına göre olsa bile tekbir getirmeyi öğretin. Nasıl tekbir getirilir? Nasıl semiallahu hamide? Bilmiyor adam. Namaz kılıyor, 40 yıldır camiye gidip geliyor. Semiallahu limen hamide diyor. Geçen zikrettik. Semi Allahu limel hamide diyor. Semi Allahu limen hamide. Manayı bozdu. Manayı bozdu. Bu adamın arkasında namaz kılınmaz. Veya tekbir getiriyor. Allahu ekber. Küfür. Niye? Allahu ekber ne demek? Allah büyük mü? Ki? Bu küfürdür. Ya da Allahu ekber. Burada da büyük mü? Allah mı büyük? Ya da Allah büyük mü? Ya da diyor Allahu ekber beyit çekiyor burada. Ekber davul demek Davullar. Kebar'ın çoğulu davullar. Ya yani bunu bu, ulema etmiş kitaplarından. Ama kim öğretecek? Kim dinleyecek? Da önemli hususlar var. Elektriği yapmayın, tasarruf kullanın gibi. Soğuttara çöp atmayın gibi hususlar. Maalesef. Evet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisede buyuruyor ki: Rasu Sofofa kom saplarınızı dümdüz yapın, tertip edin, düzenleyin. Ve kari bu beynehab yakınlastırın birbirine. Faha du bil boyun boynu olun diyor yani birbirinize yakın durun. Fawwāl lādhi nefsī biyādhihi Allah'a yemin olsun ki benim nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki īni lā ara al-shaytan yadhulu bakın. Allahü Teala sünnet gösterliyor. īni lā ara al-shaytan yadhulu min khāl al-saf kān Şeytanın Sizlerin diyor saplarınızın boşluğuna, boşlukla, boşluk bırakılan yerlere girdiğini görüyorum. Aynı diyor siyah koyunun, siyah koyunun sürüye katıldığı gibi. O kadar açık ve net görüyor Peygamber Aleyhisselam. Şimdi bir sürüye siyah bir koyun girse ne yapar? Hemen tak diye elinde gösterirsin değil mi? İşte sapların arasına şeytanın böyle girdiğini Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Görüyor. Bir rivayette diyor ki: "Menzet da furzetan refaahu Allahu biha daraca." Kim bir saflığı, saftaki boşluğu doldurursa Allah onu bir derece, bir makam yükseltir. Ve ben aleyhü beyten fil cennet ve ona cennette bir bir ev ina eder. Bu hadiste sahibi hadis. Normalde Ebû Bekir radıyallahu anh diyor ki: "Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yusavvi sufûfenâ." Nebi Aleyhisselam saflarımızı düzeltirdi. حَتَّى كَاَنَّمَا يُسَوْوِ بِهَا الْقِدَٰهِ Saplarımızı nasıl düzeltirdi diyor. Ok biliyorsunuz okun tahta bölümü var. Onu savaşçılar, savaşa gidecek olan mücahitler savaştan önce ne yaparlar? Hazırlarlar. O nasıl düzeltiliyorsa itinayla diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor saplarımızı böyle düzeltirdi hatta ra an kad bizim diyor bu işi yaptığımızı onun bizden ne istediğini yerine getirdiğimizi görünce sonra خرج يوما bir gün diyor, yanımıza çıktı geldi fe kama hatta ka da yukbir tekbir getirecekti ki fara ra julan ba diyan sadruhu min ya da ba diyan sadruhu min as diyor girmiş karnı göğsü önde olan bir adam gördü yani ayakları vücudu falan değil yani düğümüz saflarda birisinin göğsü öne bir çıkmış. Ve kâle ibadallah dedi ki diyor, ey Allah'ın kulları. La tusavvun safufakum au la yukhâlifnallahu beyne vujûhikum. Ya e, safflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah yüzlerinizi ne yapar? Birbirine çevirir. Yüzlerinizi birbirine çevirir. Yani ihtirafa düşürür sizi. Buradan da anlıyoruz ki yine Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Safla uğraşıyor. Tam tekbir getirecekti. İki safta ne yaptı diyor? Birisini gördük Göğüs önde. saldırı önde. Yani demek ki... allah Allahu Ekber diye Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıyor? Acele etmiyor. Acele etmiyor. Haber İbni Kattab'ın da Tirmiz'de rivayet. Muhatta da aynı şekilde. Safları düzeltmekle alakalı kişiler görevlendirdiğini bizlere ne abi bu kaynaklar naklediyor. İbn Hazım rahimullah diyor ki, Bu nasip bu Allah yok kabr al imamu hatta yesteuye kulu men raa'u fi saf ou aksar min Yani safta ya birçok saf yani bir veya birden fazla saftaki diyor insanların tamamen dümdüz olup safa durduklarını gördükten sonra imamın tekbir getirmesini müstahap görüyoruz. F'in kabr eğer diyor sapların düzeltil düzeltilmediğine bakmadan, kontrol etmeden tekbir getirir namaza başlarsa diyor. Fakat ne yapmış olur? Kötü bir fiil yapmış olur. Namaza adabına uygun bir davranışta bulunmamış olur. Bu ezzehu ama nedir bu? Yapmış olduğu davranış namazını bozan davranışlardan değildir. İcza etmiştir namazını yerine getirmiştir. Bazılarının da şu zayıf hadisi zikrettiğini söylüyorsunuz. Aslı olmayan bu hadisi. Aslında aslı yok. İnnallaha la yanzuru ila saf el-e'vac diyorlar. Allah diyorlar ne yapmaz? Yamuk olan, düz olmayan safa bakmaz. Öyle bir hadisi yok. Bununla ilgili bazı rivayetleri insanlardan ne yapabilirsiniz diye bilirsiniz. Saflarla alakalı yapılan başka bir hata, özellikle iki kişi namaz kıldığı zaman bu husus, yani gerçekleşmiş oluyor. İki kişi namaz kıldığı zaman imamla yanındaki o tek kişi nasıl namaza durmalı? Nasıl saf tutmalı? Yan yana ve aynı hizada. Yan yana ve aynı hizada. Nebi Aleyhisselam Abdullah İbni Abbas'ı bu şekilde ne yapıyor? Namazda yanına hizasına getirip tutuyor. Bununla alakalı İmam Bukhari şöyle bir bab başlığı zikrediyor. Diyor ki babun Yokuşu, an yeminli İmam, bir <gülüyor> hizası, sava İmamın yanında aynı hizada, aynı şekilde ne yapar? durur. <gülüyor> İla kana itne inçayet, ne iseler iki kişi iseler. İmam Bukhari'nin fıkı, neresi kitabın başlıklarındadır, diyor elimizde kitabın bab başlıklarında. Tabii bununla alakalı rivayetler var. Abdullah ibni ''Otbe ibn-i Mes'ud kal, ''Dekaltu ala Umar ibn-i Kattab bilhacira, fevecettuhu yanına girdim.'' diyor. ''Nafile namaz kıldığını gördüm.'' diyor. ''Fekumtu vera'ahu.'' arkasına ben de durdum.'' diyor namaza. ''Tekarra beni.'' diyor. Beni çekti, yanına getirdi. ''Hatta cealeni hizâ'ahu an yemînihî.'' ''Sağ tarafında aynı hizâya beni ne yaptı?'' diyor. Getirdi. Yine aynı şekilde Abdurazak, İbn-i Cüreyş'ten rivayet ediyor. ''Hatta diyor ki İbnü Cerh قلت لعطاء soruyor. Ata tefsiri kimden alıyor? İlimi kimden alıyor? İbn Abbas'tan alıyor. Diyor ki er-racul yusalli minhu? İki kişi namaz kılarken cemaat olan kişi nerede durur? Diyor ki Ata ila şakki'l-eymen, sağ tarafında durur. قلت eyuhazi bihi aynı hizada mı durur? Hatta yasıfe <ma 'hu> Yani aynı hizada durup onunla saf. O şekilde mi yapar? La <lâ> yefutu ahaduhumel <al> ha <-âhara> Evet diyor. Birisi diğerini ne yapmaz? Hiç Geçmez. Bağla <lâ> nam. Evet böyle yapılır. Etuhibb <lâ> an <-en> yusabiyehu hatta la <lâ> yakuna beyni <furca> Peki diyor dip dibe mi olmaları lazım? Bazıları başına namaz kılıyorlar. İki kişi camide görüyorum. Birisi önde, iki, diğeri yarım metre arkada. Arada bir sürü boşluk var. Hata diyor ki evet diyor. Yan yana olmalı ve aralarında bir boşluk olmamalı bulunmamalı. Evet. Diğer bir husus. Namazlarda yapılan saflarda yapılan hata ile ilgili bir husus. İmamın arkasında ilim ehli, ilim sahibi, kıraat sahibi insanların durmaması. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlar akıllı emre diyor. Akıl sahibi, akıllı uli nüha ve alham diyor. Olayı idrak edecek, namazın ahkamını bilecek insanların geçmesine işaret ediyor Resulullah ﷺ. Onun için namaza erken gelen vatandaş, avam ne yapmalı? İmamın arkasına almasın. Evet, ilk, ilk safın fazileti büyük. Ne bileyim Resulullah diyor ki, insanlar diyor, ezanda ve ilk saftaki olan fazileti bilselerdi safa geldiklerinde diyor, yer bulamayacak olsalardı, bir kişilik yer var, 15 kişi gelmiş. Ne yaparlardı? Kura çeker, çekerlerdi. Ama şimdi ne yapıyorsun? Gidiyorsun camiye. Mesela işte, buyur sen geç. <gülüyor> Halbuki verdiği, sana takdim ettiği şey o kadar büyük bir şey ki, Nebih Aleyhisselat'ta diyor ki insanlar onu bilseydi ne yaparlardı? <gülüyor> Kura çekerlerdi yani. Sen mi ben mi o mu? Yok yok sen geç. Hayır hayır sen geç. Üçüncü bir kişiyi geçiriyorlar. <gülüyor> Camilerde bakıyorsun ki ön safa gitme ve telaşı var. Sabah gitmeme. telaşı var. Yine bir rivayette diyor ki Leu ta'lemuna ma fi saf. Al mukaddem. Ön safta olanın bir faziletini bilseydiniz, ne yapardınız? Le kane't kura'a Ön safa gitmek neyle olurdu diyor Leset vassalam? Kura ile olurdu. Kura ile olurdu. <gülüyor> o zaman ne yapacak? Bizim hacı amcamız, yaşlı dedemiz, namaz surelerinden başka sure bilmeyen camiye erken gelmiş amcamız, imamın arkasında durmayacak. Safın sağına mı geçecek, sonunda mı geçecek? Niye sağına geçecek? Çünkü safın sağı daha fazla. Allah ve melekleri diyor. Ne yaparlar? Ee, sağ, safların sağ tarafına ne yaparlar? Sena ederler diyor. İnne Allaha malaikatehu yusalluna ala mayamin es-sufuf. Bu rivayet Ebu Davud rivayet ediyor, İbn Mace rivayet ediyor. İsnadının hasen olduğunu söyleyelim hele. Allah yani demek ki camiye girdik. Sağda yer var, solda yer var. Nereye duracağız? Sağa duracağız. Ama sol taraftaki diyelim ki camiye girdik. Sağ tarafta 15 kişi var, sol tarafta 2 kişi var. Yani sola duralım da solda dengelensin mi diyeceğiz? Yoksa sağa mı gireceğiz? Tabii bazı fıkıh kitaplarında bazı illim ehli zikretmiş sapların ne olması? Dengel olması. Ama hadisin dediğini arkadaşlar. Sağ, sağın safın, sağın sağ tarafına sena var. Allah ve melekleri sena ediyor, üge ediyor. Ne yapacağız o zaman? Sağ tarafı. Arka saflarda da sağ saf nedir? Faziletli olan saftır. Demek ki yaşlı amcalar, kıraatı bilmeyen, namazın ahkamını bilmeyen amcalar, imamın arkasına durmayacak. İmamın arkasına kimler gelecek? Ulu'l-ehlâmi ve'n-nuhâ. Akıl sahibi, idrak sahibi kimseler gelecek. Evet. Başka bir hüküm saflarla alakalı bir hüküm, kopuk kesik saflarda ne yapmamak namaz, namaza durmamak. Ne demek kopuk kesik saf? Yani saf neyle kesilir camilerde genelde? Ya kolonlar direklerle ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olmayan, yapı, uygun olmayarak yapılmış nelerde? Minberlerde. Aleyhisselatü Vesselam'ın minberi üç basamaktı. Safı kesmiyor. Şimdi bizde öyle bir minber var ki lang diye caminin ortasından ilk iki, üç, dört safını yapıyor birden. Kesip atıyor. Minberin sağ tarafında yani öbür tarafında kalanlar ayrı bir alemde dünyada. Bu taraftakiler ayrı bir alemde dünyada. Değil mi? Düşündüğün zaman bakın yani bir bidat neyi doğuruyor? Hatalar zinciri. Hatalar zinciri. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Abdullah ibn Umeyt ibn Mahmud diyor ki salleytu ma Anas Malik yevmel cum'a Anas diyor cuma günü namaz kıldım ve <gülüyor> dufi'na ila sawari direklere kolonlara gittik. Fe takaddemna ve taahharna ama diyor ne yaptık? Kendimizi koruduk. Yani o direkler arasında ya önüne gittik kıldık ya da arkasına gittik kıldık namazı diyor. Yine Sahabeden Kurra İbni İyâs radıyallahu anh diyor ki Kunna nunha an sıffe beynes sevâri ala ahdi Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem döneminde direkler arasında, kolonlar arasında saf tutmaktan nehyolunurduk. Kim nehy ediyor? <gülüyor> Hadis imbinde böyle bir şey var. Sahabe derse ki kunna nunha Yasaklanırdı bize. <gülüyor> Peygamber döneminde diyor. Yasaklayan kim? ليس هذا سر. ونطرد Oralardan diyor def, def olunurduk, def edilirdik yani uzaklaştırılırdık. Direklerden, direkler arasında namaz kılmaktan. İmam Tirmizi diyor ki sünnende vakati karihe kavmun min ahli ilmi en yusaffa beyne sawari. Direkler arasında saf tutmayı birçok ilim ehli ne yaptı? Kerih gördü. Ve bihi yequlu Ahmed ve İshak İmam Ahmed ve İshak da bu görüşleri diyor. Kultu diyor ki kitabımızın yazarı o Kerihau İbn Mesud. İbn Mesud diyor bunu Kerih görmüştür. Ve Nahai İbrahimen Nahai ve rivayet an Huzeyfe. Huzeyfe'den de bu böyle rivayet edildi. İbn Abbas, İbn Abbas'tan da bu şekilde ne var? Rivayet var. Tabii bunun illetinin ne olduğunu araştırmış elemehli. Diyor ki yani tabii kimisi buraların şeytan Narın yeri ol pardon burası e, namaz kılan cinlerin yeri olduğunu söyleyenler var. Böyle yerlerde bunu illet olarak zikredenler var. Kimileri ayrı ayrı şeyler zikrediyor ama doğru olan doğru olan deliline dayandığı işaret ettiği safların ne yapılması? Bu direklerle kesilmesi, bölünmesi. İllet bu. Tabi ilim i aynı şunu da zikrediyor. Eğer namazda şey camide yer kalmadı Cami yer kalmadı. Bu direkler arasında ne yapılabilir diyor. Yer kalmadıysa eğer namaz kılınabilir. Ama cami boş. İki saf, iki saf var. Ben görüyorum birçok camide. Direkler tam böyle. İkinci safın ortasında sağdaki cemaatin, soldaki cemaatten, soldaki cemaatten, sağdaki cemaatten kopuk ayrı. Sanki ayrı bloklarda ayrı binalarda namaz kılıyorlar gibi. Hele hele o minberin böldüğü yerlerde camiye mi giriyorsun sana işaret ediyor direkt. Minberin öbür tarafına git. Olmaz. Mekruh. Doğru olan ne yapmak? Bölünmeyen safta namaza durmak. Evet. Namazdan önce yapılan başka bir hata <gülüyor> imam Kamet gelmiş. Saflar düzelmiş. İmam ne yapıyor hala? Dua ediyor. Bazılar var dua ediyor. Bazı yerlerde bunu görebiliyorsunuz. Arap ülkelerinde özellikle tekbir getirmesi lazım. Bir yapıyor? bekleyip dua etmeye çalışıyor. Bu da sünnette zikredilmemiş sünnette varıt olmayan fiillerden bazıları. Bu hafta bunlarla yetenelim. Cumartesi günü Allah nasip ederse kurban ahkamıyla alakalı ilgili dersimizi yapacağız. Zilhicce ayının faziletiyle ilgili geçen cumartesi bir ders yapmıştık. Zilhicci ayının henüz Hilal'in gözüktüğüyle alakalı bir haber bize ulaşmadı. Ulaşmadığı takdirde yarın Zilkadi ayının ne oluyor? 30 oluyor. Buna binaen de Zilhicci ayı evet. ne zaman başlamış olacak? Cuma günü. Yarın Perşembe. Cuma günü başlamış olacak. Bunu takip etsin arkadaşlarımız. Bugün de oruçlukların faziletiyle alakalı hadisler söylemiştik. Dokuzunu tutamayan Arkadaşlar en azından yani dokuzun altında tutmaya çalışsınlar. Aynı şekilde tekbirler, tehliller, tahmidler olacak, zikirler olacak. Bunlara dikkat etsinler. Nafile ibadetleri bol bol yapmaya çalışsınlar. Evet. Sorusu olan arkadaşlar varsa alabiliriz. Evet. Buyurun. Evet. Sen, Mehmet. Şimdi cuma namazında falan böyle imamın hemen yanına yarım ekite gerisine bir saflık buluyor. Burası saflık durumda olur mu? Ne kadar bir kısmı? Yani. Ya şimdi imamın mesela. Eğer ca, Önce caminin diğer saplarının da olması lazım. Ondan sonra orası. Öyle ya orada. Yani birinci saf arkası değil değil mi? İlim ehli birinci safın imamın arkası olduğunu zikrediyor. İmamdan sonra gelen saf. O yarım saflak olduktan sonra oraya gelinebilir. Evet. Namaz borcu olan birinin, bir dakika. Namaz borcu olan birinin yerine farzları ve terk etmesini Namaz derken nasıl namaz borcu? Yani kaza namazını kastediyor. Evet. Namaz borcu olan kimse. Ne yapacak? Sünnetleri yerine? terk etsin, onun yerine namazlarının kazasını kılsın demiş. Hı hı. Hocası. Hocam. Evet, bir hoca. Bu görüş de olmadı. Şimdi şöyle, yani biz onun için bu dersin başında derse başlamadan önce bir giriş, bir mukaddime, bir sunuş yaptık. O çok önemli bir sunuş. Giriş. Yani kulun elinde olması gereken, Allah'a basiret üzere, ilim üzere Allah'ın rızasını kazandıracak, okula celbedecek ibadetleri kulun yapması için önemli bir nizan terazi. O da ne? Allah'ın kelamında ve peygamberin sünnetinde yaptığı amelin bir delilinin olması. Bu yapılan amelin o delile dayandırılması. Bizler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde İnsanların, i̇nsanların namaz kılmayıp namazları uzunca yıllar kılmayıp biriktirip tabiri caizse boşlanıp, ondan sonra vakti geldiğinde yahut aklı başına geldiğinde o namazların borcunu peş peşe saydırarak bir iki yıl içinde hepsini ödediklerini bilmiyoruz. Bu şekilde kaza yaptıklarını bilmiyoruz. Hatta İlmehde diyor ki Hicri 6. yüzyıla kadar böyle bir meselenin olduğu vaki değil. Böyle bir şeyden bahsedilmiyor yani. Namaz kılmayan bir Müslüman. Yani Müslümansa ne yapar? Kılar. Çünkü rivayetler de bunu gösteriyor. Ehli sünnet alimleri de ne yapmış? Bu konuda ihtilaf etmiş. Namazın bilerek dahi olsa terki hususunda Doğru olan görüşe göre bu kardeşimize vereceğimiz cevap şöyle olur. Bir kişinin uzunca yıllar kılmadığı namazları varsa bu namazlardan pişman olması, tövbe etmesi, gözyaşı dökmesi gerekir. Daha sonra bol bol nafile namazı kılması gerekir. Gece namazları, nafile namazları kılması gerekir. O ödemediği hesabında olan o, o namazlara allah Teala onun tövbesini kabul ederek ne yapar? Affeder. Ama bir insanı biz kalkıp bu kılmadığın 10 senenin namazını her namazdan sonra, fazl fazladan sonra nafileleri, sünnetleri terk ederek kıl ve borcunu öde dememiz için bu konuyla alakalı bir delile ihtiyacımız, ihtiyacımız olması lazım. Bir delil bulmamız lazım. Böyle de bir delil yok. O yüzden diyoruz ki kaza namazı kılmasına gerek yok. Çünkü kaza namazı Kılınmasına, kılınmasına izin verilmiş iki sebep var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizlerden birisi uyuduğu zaman uyandığında yahut unuttuğu zaman hatırladığında ne yapsın? O namazı kaza etsin. O kaza olmuş oluyor. O kaza olmuş oluyor. Eda olmamış oluyor. Vaktinde kılınmamış oluyor. Ama bilerek yıllarca kılınmayan namazın neyi yok? Müslümanın böyle bir şey yok yani. Amel, yani böyle bir amelde bulunmasını tasvir edemiyoruz, düşünemiyoruz yani. Eğer namazını kılmadıysa Allah muhafaza bu, bu dönemlerde ne yapmış olur? Bu kimse Allah'ın dininden çıkmış olur. Çünkü olur Hiçbir şey buna bahane olmaz. Yani namaz, namazı diğer ibadetlerden farklı kılan hususta budur. Yani orucu ne yapabilirsin? Seferdeyken tutmayabilirsin. Hastayken tutmayabilirsin. Değil mi? Diğer ibadetlerin çoğu da bu şekildedir. Paran yoksa zekatını vermezsin. Ama namaz savaşta bile cemaatle yapılmış bir şekilde kılınması gereken bir ibadet. Ne askerlik ne vazife ne yapımız namazın önüne geçemez. Namazın eda edilmesine mani Olamaz. Olamaz. Evet. Hı -hı. Bir dakika. Cemaatle namaza dururken e, herhalde kamat esnasını kastıracak arkadaş. Üç defa estağfurullah ve salavat okumak bidat mıdır? Evet bidattir. Niye bidattir? Nevi Aleyhisselatü Vesselam'dan. Hı -hı. Biz ne yapıyoruz? Böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Hatta tek birden önce bir şey söylemediği. Ne niyet ne de istiğfar edip ne de salavat getirdiğini bilmiyoruz. Yani dedik, hani dedik ya bu işe izin verildiği takdirde her hoş gören kimse hoş gördüğü şeyi ne yapın? Namazdan önce bakarsın ki yarın gün insanlar salatın tefrici yokmaya başlamışlar namazdan önce. Evet. Dualı elleri yüzde sürmek sünnette varit olmayan, sahih yollarla varit olmayan gelmeyen bir amel. Bazı rivayetler var. Bu rivayetler zayıf. Evet. Başka konuyla ilgisi olan buradan arkadaşlar varsa hesap günü ameller kontrol edildiğinde kulun ilk hesaba çekileceği ibadet namaz eksik, eksik nafile ibadet Naf. evet nafile ibadetler ne yapılacak Getirilecek kumlarla kul karşılık gelecek evet ya. Evet. İman namaza başladı başlamamız gerekiyor mu? Tabi başlayacağız. Artık ne? bizim hayır, biz başlayacağız artık. Niye başlayacağız? Çünkü imam namaza başladı. Ha, o ona ne yapacağız tabi. Olacağız. Beklememizin bir anlamı yok. Niye bekleyeceğiz? Ortada artık imam ne safı düzeltebilir, ne de yani biz bizim yani yapacağımız hiçbir şey yok. Biz de ne yapacağız? Namaza başlayacağız. Evet. Başka namazla alakalı? iki direk arasının mesafesi dedi mi? Yani iki direk arası şöyle söyleyelim. Bazı ilimlerinin şunu zikrettiğini gördüm ben. Eğer diyorlar mesafeler uzunsa yani diyelim ki bir direkten bir direk arası bir saf. Yani normal camideki bir saf kadar. Yani burada diyor ne yapılır? Kılınır. Ama aradaki mesafe az, kısa. Ama hocam bir ölçü yok yani. Yani ölçü safı safı bölmüş şeklinde, suretinde olmayacak. Ha, safı yani girdiğin zaman ya bak şimdi biz görüyoruz ki maalesef o minberlerin safı böldüğü camilerde yani safı bölmüş kesmiş hatta seni oraya git orada namaz kıl zaman gitmek istemiyorsun yani çünkü sanki o, o camiyle o imamın arkasında o namazı kılmıyormuş gibisin. Evet. Bir kişi kılan bile var Bir kişi kılan var tek başına münferit olarak namaz kılan insanın namazı nedir cüvaniteye göre? Batıldır. Sahih değildir. Tek başına kullanmamasıdır. Tek başına. Dönünün. Tek kişiye. Üç kişi döndürüyor. Yani diren etmek uygun mu? Anlatmak lazım. yani. Bir şey, imam... bir, şey yok. yani bir kere oldu. İkinci. öğretilir, anlatılır. Evet. Konunun düşünülmesi olmalı. Evet. Konuyla alakalı sorusu olan arkadaş yoksa oradan birkaç tane alalım. Hayvan kesiminde besmele çekmek kesimin kemal şartını onu cumartesi günlük edeceğiz. Allah'a nasihat ederseniz. Büyücü, kahin, medyuma giden kafir olur mu? Onu da kitab-ı tefhid derslerinde ne yapmıştık? Şerh etmiştik. Yani küfür büyük de olur, küçük de olur, büyük de olur. O giden kişinin idkak bağlı. var. Sayızlı, evet. nifaslı kadın Kur'an'ı eline alıp okuyabilir mi? Kur'an'ı eline alıp okuyamaz. Elime elinin bu şekildeki ki e, vermiş olduğu bildiğimiz fetvalar. Bazı ilim ehli alabileceğini söylese de alamaz. Ezberinden okuyabilir. Evet. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğbilik.